Ağuzzo bilyim, şeytanı racim. Bismillahi r-Rahmani r ve nasdaqinuhu, ve nasdaqfiru, ve nağuzzo bilyim, min şururu enfusina ve min siyata madina. Men yehtihi lahu, falamudil lahu, ve men yudil falahadi lahu. Ve işhedu an la ilahi illallah, wahtahu la shirkila. Ve işhedu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu. Amma bad, fa inna istiqal hadis kitabullah, ve khair alhadi hadi ve müşerrü'ül umuri ve her kul bir bid'a ve kul bid'atin dalalet ve kul dalaletin fî'nâr. <gülüyor> Tefsir dersimizde Maide suresinin 64. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve celle madem şöyle buyuruyor. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söyledikleri sebebiyle elleri bağlansın ve lametten sinsinler. Bilakis onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi infak eder. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen onlardan pek çoğunun küfürünü artırır. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar bir düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman harp için bir ateş yaksalar Allah onu söndürür. Yeryüzünde bozgunculuk için yarışırlar. Oysa Allah bozguncuları sevmez. Bu ayette Allah Azze ve Celle'nin el sıfatıyla ilgili önemli bir delil vardır. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söyledikleri yüzünden Onların elleri bağlansın diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah'ın eli dedikleri için değil bu. Bilakis Allah Azze ve Celle daha fazlasını söylüyor, ispat ediyor. Allah'ın iki eli de açıktır. Yani Yahudiler Allah'ın eli dediler diye inkar etmiyor Allah Azze ve Celle onları. Bilakis pekiştirerek Allah'ın iki eli de açıktır ve dilediği gibi infak eder buluyor. Yine Rabbinden sana indirilen onların küfrünü artırır. Yani vahiy, Allah Kadınına indirilen vahiy gerek Kur'an gerek sünnet bu onların küfür elinden ancak küfrünü artırır bu da Kur'an'ın özelliklerinden birisi İbn Abbas radyalarına şöyle diyor burada bağlı ifadesinden kastettikleri Allah cimridir ve yanındaki rızıkları tutmaktadır demek idi Allah onların dediklerinden çok daha yücedir Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu aktarıyor. Allah'ın sağ eli doludur ve gece gündüz ondan harcaması onu eksiltmez. Allah gökleri ve yeri yarattığı zamandan beri neler verdiğini bir görseniz. Yine de bu verdikleri sağ elindekini eksiltmemiştir. Arçı da su üzerindedir. Mizan onun elindedir, yükseltir ve alçaltır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada da yine Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı ispat ediliyor. Ve sağ eli doludur buyuruluyor. Diğer bir hadiste Allah'ın her iki eli de sağdır buyuruluyor. Allah Azze ve Celle'nin elleri yani iki el sıfatı ikisi de sağ, sağ el olmakla nitelenmiştir. Allah'ın sol eli diye bir şeyden bahsedilmez. Naslarda böyle bir şey yoktur her ne kadar şaz bir rivayette sol ifadesi tercüme olarak böyle yansıtılsa da mesela şimal kelimesi geçiyor burada. yasar değil de şimal kelimesi geçiyor. Bu diğer el olarak tercüme edilir. Yani Allah'ın sağ eli ve diğer eli. Yani burada şimal illaki sol manasına değildir. Her ne kadar işte bu şimal lafzıyla hata, rivayetinde ravi hata etmiş olsa da bunun bu şekilde anlaşması mümkündür. Allah'ın her ilk eke, elde sadır buyuruluyor bu kadar görünmesi de. Katade dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Araplara olan hasetlerinden yani kıskançlıklarından dolayı Kur'an'ı bıraktılar, terk ettiler. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme'nin kitaplarında yazılı olduğunu gördükleri halde kendi kitaplarında yazılı olduğunu gördükleri halde onu ve dinini inkar ettiler. Yine Kata'de dedi ki: "Burada Allah'ın düşmanı Yahudiler kastedilmektedir. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa Allah o ateşi söndürdü. Her şehirde Yahudileri o şehrin hakir olan kişileri olarak görürsünüz. Onlar Mecusilerin hükmü altındayken İslam geldi. Yani onlar zillet içindeyken Meclisler onlara galip bir haldeyken İslam geldi. Yahudiler kötü amellerinden dolayı insanların en hakir ve en çok küçümsenen kişileriydi. Yani Allah azze ve celle'nin onlara yazdığı zillet sebebiyle bu böyledir. Onları lanetlemesi sebebiyle bulundukları toplumlarda da insanların en düşük göllenleridir. 65. ayet Kitap ehli iman edip sakınsaydı Elbette onların kötülüklerini örterdik, yani günahlarını bağışlardık ve onları naim cennetlerine girdirirdik. Şayet kendilerine kitap vermiş bu kimseler, Allah'ın nebilerine, daha önceki nebilerine iman etmiş bir kimseler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun getirdiklerini inkar etmeseydiler de iman edip tabi olsalardı, elbette onların kötülükleri örtülür, affedilir ve naim cennetlerine sokulurdu. Katade dedi ki ayet, Allah'ın indirdiklerine iman edip haram kıldığı şeylerden sakınmak anlamındadır. 66. Onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indilerini ikame etselerdi. Yani bunların hükümlerini uygulasalardı. Elbette üstlerinden ve ayaklarının altlarından yerlerdi. Yani rızıkları yukarıdan ve aşağıdan yerlerdi, yer üzerinden ve yer altından yerlerdi onlardan orta yolu tutanlar da vardır. Buna rağmen onların pek çoğunun yapmakta oldukları şey ne kötüdür. i̇bn Abbas radıyallahu Radiyalanma dedi ki, eğer bunu yapsalardı, yani kendilerine indirilen kitabı ikame etselerdi, hakkıyla ikame etselerdi, zaten bunun doğal sonucu olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da iman edecek, ona tabi olacaklardı. Bunu yapsalardı, Allah göklerden yağmur gönderecek ve yeryüzü bereketini çıkaracaktı. Yani yukarıdan ve aşağıdan altlarından diye kaside işte Allah'ın semadan bereketli yağmurları, karları indirip de e, bunun yerde bitki bitirmesi ve bu bitkilerden mahsullerden yemeleri. Zeybin ile bit radiyallahu anhu tenebiyle yani, vesam bir şey anlattı ve işte bu ilmin gitme zamanlarıdır. İlmin gitme zamanındadır buyurdu. Biz ey elen resulü biz Kur'an'ı okurken onu çocuklarımıza okuturken ve kıyamet gününe kadar onlar da çocuklarına okutacakken nasıl olur da ilim gider dediğimizde şöyle buyurdu. Annen seni kaybetsin ey ümmüllebidinoğlu. Ben seni Medine erkeklerinin en anlayışlılarından görürdüm. Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil okuyup da ondan hiç faydalanmaz durumda değiller mi? Bunu Ahmet ve İbn-i sahip isnaf rivayet etmişlerdir. Yani bu sahabe... Yani nasıl olur da ilim kaldırılır ki? İşte biz Kur'an'ı okuyoruz, çoluk çocuğumuza, kölelerimize kadar okuttuk öğrettik. Onlar da nesilden nesile öğretmeye devam edecekler. Yani kitap kıyamet gününe kadar korunacağı için, Kur'an-ı Kerim'de bu bildirildiği için, nasıl olur da e, ilim kaldırılır? Çünkü ilmin kaynağı bu kitaptır ve onun tefsiri olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İlim nasıl kaldırılır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, bak görmüyor musun Yahudi'ye Hristiyanları? Kitap onların da ellerinde. Yani İncil, Tevrat onların da ellerinde. Fakat ilim onlardan kaldırılmış. Yani bunları örnek veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada biz şunu anlayabiliriz. Ee, diğer bir hadiste geldiği üzere Abdullah bin Amr, radiyalanmadan gelen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Bukhara ve Müslim rivayet ediyorlar bunu. Allah ilmi insanlardan çekip almak suretiyle yani bir anda böyle kaldıracak değil. Fakat Allah alimlerin canlarını onlarda bulunan ilimle beraber alır, böylece ilim kaldırılmış olur. Sonra insanlar cahilleri önder edinirler, cahilleri hoca edinirler, ilim sahibi olmayan kimseleri hoca edinirler. Onlara fetva sorarlar, onlar da fetva verir ilimsiz olarak. E, reyleriyle diye geliyor. Bir rivayette ilimsiz olarak fetva verirler. Bir rivayette reyleriyle, görüşleriyle fetva verirler diye geliyor. E, böylece hem saparlar hem de saptırırlar. <gülüyor> hem de kendisini tabi olanları saptırırlar buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki bunun iki tane aşaması var. Yani ilmin e, ümmetten kaldırılması, önce alimlerin alınması, Bundan sonra iki aşama, yani alimler kaldırdıktan sonra, alındıktan sonra, çünkü Allah Azze ve Celle dininde, e, hayrını dilediği kulu fakih kılar, anlayışlı kılar buyruluyor. İlim, Allah korkusudur. Alim ancak Allah'tan korkandır, Fatır Suresi 28. ayetinde belirtildiği gibi. Yani ancak Allah'tan korkanlar alimdir. Dolayısıyla Allah'tan korkan, yani onun emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kimseler, Allah'ın kendilerine anlayış lütfetmeye, fıkıh nasip etmeye en layık olan kimselerdir ilimleriyle beraber. Ve bunlar ilimleriyle amil olan alimlerdir. Böyle alimlerin kaldırılmasından bahsediliyor. Yani bunların canların alınması. Dolayısıyla bu alimlerin ölümü demek, bakın kitabın kaldırılması değil, sünnetin kaldırılması değil. Alimlerin ölümü, alimlerin canların alınması. Onlarda bulunan ilimle beraber. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ümmet için büyük bir kayıp olarak niteliyor bakın. Yani kitap ortada, sünnet ortada bunlar kaldırılma denir. Fakat alimler kaldırıldı. Neden? Çünkü bu alimler sebebiyle, yani ilmiyle amil olan, Allah'tan korkan alimler sebebiyle Allah Azze ve Celle ümmete bereketler verir. Meselelere yaklaşım, yani yeni karşılaştıkları olaylarda e, isabetli bakışları, en uygun bakışları Allah. Özellikle ilim sahipleriyle e, o topluluklara lütfeder. Eğer bunlar alınırsa, yani Allah'ın lütfedeceği anlayışta mahrum kalırlarsa, mesela bakın, hariciler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar da anlatıyor. İnsanların en hayırlısının sözünü konuşurlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın kitabını okurlar. Lehlerine zannederler ama nedir? Çünkü aralarında ilim ehli yok. Yani ayet okuyor, lehine zannediyor. Kendisine delil zannediyor. Allah Resulü söylüyor bunu. Fakat o aleyhi nedir? Farkında değil. Allah Resulünün sözünü konuşuyor, hadis getiriyor. Fakat o aleyhine bu lehine zannederek delil getiriyor. Bu anlayışın alınması, diğer bir hadiste İbn ve Müslim'in e, Ebu Said el-Hudri radıyallah'tan rivayet ettiği hadiste onların vasıfları anlatılırken yeni yetme, yeni yetişme anlayışları bozuk hülyaları, eee Süfahaul Ahlam yani düşünceleri bozuk, fikirleri bozuk gençler olarak niteliyor. Fakat bu fikirleri bozuk gençler hangi sıfata sahip? Kur'an okumada herkesten önde. İbadette herkesten önde. Taat yolunda herkesten önde. Bu özelliklere sahip kimseler. Ama Kur'an ve sünnet naslarını anlayış konusunda nasipsiz olan topluluklar. Demek ki sadece Kur'an ve sünnet bu konuda mücerret olarak kurtuluşun, Garantisi değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde de aynı şekilde işte ilim ehliyle irtibatı mutlaka emrediyor. Bu yüzdendir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet plan ve programında mesela Muaz bin Cebel radiyallahu Yemen'e gönderiyor. Ebu Musel Eşari yine Yemen'in başka bir bölgesine gönderiyor. Veya diğer bir takım sahabelerin gidişleri, gerek Allah Resulü zamanında gerekse ondan sonraki zamanlarda gidişlerine baktığınız zaman, işte günümüzde davet nasıldır? Şeyh Efendi gider falanca ülkenin ücra bir köşesine orada bir seminer verir, bir ders verir. bir En fazla bir saat veya iki saat. Bilemedin üç gün kalsın, üç gün boyunca beş altı tane ders vermiş olsun ve geri dönsün. Şu an uygulama bu davette, takip edilen yöntem bu. Bu, inanın, faydadan çok eksiklikler, zararlar getiriyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini uygulamak değildir. Veya tebliğ cemaatinin çıkışını düşünün. Daha kendileri dinini bilmeyen insanlar, mesela tebliğ cemaati gelir bir mescide, herhangi bir ilin veya ilçenin veya köyün. Mescitte kalırlar birkaç gün. Orada birilerine tebliğ ederler. Onlardan işte birkaç kişi Ağlarlar, kendi cemaatlerine katarlar ve daha iki gün önce e, İslam hakkında yeni bir dönüş yapmış, tebe yapmış bu adam davete çıkar. Başkalarına tebliğde bulunur. Neyi tebliğ edecek? İşte namaz kılın oruçtur. Yahu bizim meselemiz namaz meselesi, oruç meselesi değil bir kere. Yani gittiğin toplumdaki mesele insanların işte namaza döndükleri zaman şirkten kurtulacak değiller. Oruca döndükleri zaman bidatlerden, şunlardan, bunlardan kurtulacak değiller. Bunlar daha bu meseleleri kendileri bile idrak etmiş değil. Başkasına ne verebilir? İki günlük, yani tabirca ise Müslüman, yani dini hakkında şuurlanmış bir Müslüman, daha iki gün olmuş ve e, topluma e, bilgi vermeye kalkıyor. Bunun verdiği bilgi fayda mı getirir, zarar mı getirir? Yani görünüşte fayda gibi olan ama aslında zarar olan şeylerdir. Bu davetler bu şekilde. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i gönderdiğinde Muaz bin Cebel radıyallahu anh kabri Yemen'dedir. Yani oraya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir Muaz bin Cebel radıyallahu anh. E yine böyle başka yerlere giden sahabeler orada yaşamak üzere yerleşmiştir. Niye böyle peki? Çünkü mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Ömen'lerden hareket ettik madem e, sahabenin en fakihlerinden fıkıh konusunda en bilgili. Allah Resulü'nün kavliyle sabit bu. Fıkıh konusunda en iyisi Muaz'dır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Helal ve haramı bilme konusunda diyor. Muaz bin Cebel'i Radıyallahu Yemen'e gönderiyor ki bizzati o ortamın içerisinde yaşayarak, öğreterek, tatbiklerini sağlayarak adım adım ilerleyerek. Mesela onlara öğreteceğin şeylerin ilki Allah. la ilahe illallah. Diğer bir rivayette Allah'ı birlemek olsun. Eğer bunu kabul edip e, yani ikame ettikleri zaman kendilerine Rablerinin Allah Azze ve Celle'nin günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da yaptıkları zaman yani hayata geçirdikleri zaman işte e, mallarının en iyisinden almamak üzere. Orta almak üzere. Zenginlerinden zekat alıp fakirlerine ver. Yine oranın fakirlerine ver. Böyle devam ediyor hadis. Yani yaşanan bir sistemdir davet. Davet işte bir yere gidip de 10 dakika, 1 saat, 2 saat veya 1 gün bir şeyler anlatıp geri dönmekle olmaz. Bilakis davet ettiğin kimselerin sürekli kontrolü lazımdır. Ee, mesela bu sosyal hayatta da e, bilimsel herhangi bir... E, Çalışmada da böyledir. Yani fıtraten bu gerekir. Hastalığın tedavisinde de böyledir. Mesela bir hastalıkla, salgın bir hastalıkla mücadele edilmek isteniyorsa, hastaları tedavi etmek asla çözüm değildir. Yani bulaşırı bir hastalık varsa, hastalanan kimseleri tedavi etmek, bunlara ilaç vermek, sadece bununla sınırlık almak kesinlikle çözüm değildir. Ne yapmak lazım? Hastalığın sebebi olan kaynakların kurutulması şarttır. Çünkü sen bunu iyi etsen iki gün sonra tekrar o pisliğin içine düşecek. Yani hastalığın, mikrobun içerisine düşecek. Eğer buna sivrisinekler sebebi oluyorsa bunlarla mücadele edilmesi gibi şeyler zikredirler. Aynı bunun gibi sen eğer e, içimizde bulunduğumuz toplumu, mesela biz Türkiye şartlarını düşündüğümüzde hepimiz biliyoruz. Türkiye'de 72 fırkanın 72'si e, bariz bir şekilde olmasa da en azından 5-6'sı aktif bir haldedir. dolayısıyla her bir Türkiye'deki her bir Müslüman 72 fırkaya ait. Bunlardan herhangi bazılarına ait fikirleri bir arada bulundurmakta ve kendileriyle irtibatta olduğu kimseler sürekli bu fikirleri aşılamakta bir taraftan mutezile çakılması yapmakta farkında olmadan, bir taraftan <gülüyor> hanefilik taassubu, mezhep taassubu, bir taraftan tarikatlar, bir taraftan işte nurculuktur, suleymancılıktır, e, çeşitli fırkaların etkileri, bir taraftan haricilik, yani birisinden çıksa öbürsüne, öbürüsünden çıksa berikine, e, bir taraftan işte hadis inkarcıları, e, bunların pençesi arasındadır Türkiye'de yaşayan bir Müslüman. Mesela biz şu an düşünelim, Denizli misal. Biz Denizli'ye kardeşlerimizden birini göndersek, kardeşim işte sen tevhid hakkında epey bir şey öğrendin, Kur'an ezberledin, hadis öğrendin. Git Denizli'ye anlat, sonra gel. Bir gün, iki gün kal gel dediğimizde Denizli'de yaşayan insanlar, Müslümanların yerine koyun kendinizi. Şimdi Denizli'deki bu vatandaş işte seni dinleyecek, diyeceksin ki işte tevhid böyle, namaz böyle. Hadislere ittiba böyle, senin içerisinde yaşadığın toplumda işte Mahmutçular şöyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor, bunlar itikat noktasına böyle, amel noktasına böyle, kaç tane mesele anlatabilirsin ki? Ve kaç tanesine ikna edebilirsin? O senden bu duyduklarıyla bir soru işaretleri belki oluşur. Sonra bu soru işaretlerini gidermek için nereye başvuracak? Diyanete başvurabilir. İşte e, nurculara başvurabilir, kelamcılara başvurabilir, eşarilere, maturilere başvurabilir, tarikatçılara başvurabilir. Çünkü çevresinde hep bunlardan var. Hiç senin akidenden yok. Onlara başvurduğu zaman ne olacak? Senin anlattıkların o gün yerle bir olacak. Bir daha sen, senin gibi konuşan hiç kimseye de selam dahi vermeyecek. Kulaklarında tıkayacak artık. İşte zarar bu. Çünkü biz sanki ortamda hakim olan Kur'an ve sünnetle amel etmekmiş gibi hareket edemeyiz. Öyle değil. Yani vakadan habersiz yaşanmaz. Vakayı bilmeden davet ediyorsa bir insan toplumun vakasını yakalayamadan böyle bir davete kalkıyorsa zaten en büyük yanlışı orada yapıyordur. İçerisinde bulunduğun toplumu tanı. Bu toplumun muhatap olduğu tehlikeler, sapıtırıcı fikirler, akideler nelerdir? Bunları bil ama mesela bizim e, böyle bir arada olduğumuz, bir arada yaşadığımız ortamlara gelince, mesela o sorar, gitti, Diyanet'e sordu, Muhtezelilere sordu, Hadis inkarcılarına sordu. Yani senin anlattıklarını onlara sordu. Ne oldu? Bir çatışma başladı. Sana öfkeyle geldi. Kardeşim sen böyle böyle dedin ama bu böyleymiş. Ha öyle mi? Sen onu alttan alarak, ki de olması gereken e, mutlaka iki haslet, Zorunludur. Birisi ilim, diğeri sabır. İlim öğrenme esnasında sabrı da öğrenir kişi. Eğer ilim öğrenmemişse, ilim öğrenmenin sabırlarına e, sabredeceği aşamalara katlanmamışsa ne ilme sahip olabilmiştir ne de sabra zaten. Böyle e, bir aşamayı geçmiş bir davetçiden bahsediyoruz. Bu davetçi böyle bir ortamda karşısına böyle e, yüklü bir elektrikle gelen kimsenin ilk önce elektriğini alır. Önce onu dinler, onun boşalmasını sağlar. Karşı taraf neler söylüyor? Onların söylediği sözlere teker teker hemen ağzına tıkmadan önce ilk önce bir boşaltsın. Teker teker, içindekini boşalsın, boşaltsın. Dinlesin. Ondan sonra ne yapacak? Çözümleri. Bak kardeşim, onlar bizim aklımızda böyle demiş. Bizim akilemiz hakkında böyle demiş ama delil bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen, Kur'an'dan gelen, sünnetten gelen delil bu. Onlara gelince Allah işte ıslah etsin fakat şu meselede de şu yanlışı yapıyorlar. Bu meselede kitaba muhalifler, bu meselede sünnete muhalifler. Bunlar gün be gün gün be gün e, hayata geçirilerek sonra hatayı net bir şekilde gördüğü zaman da aman kardeşim onlara selam dahi verme dinleme bak bunlar seni Allah'ın kitabından ve Rasulün sünnetinden alıkoyuyorlar. koyuyorlar. Ne zaman söylüyorsun bunu? Senin söylediklerinin hak olduğuna kanaat ettikten sonra. Eğer bu hakta sebat etmek istiyorsan sakın bir daha onlara kulak verme. Batıl ehline kulak verme. Çünkü Selef'ten gelen nakriler böyledir. Allah Resulü'nden gelen böyledir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında yasaklayan deliller böyledir. Ne yaptın? Korumaya aldın. Korumaya aldıktan sonra işte artık rahatça Kur'an ve sünnetin menheci neyse yavaş yavaş yavaş yavaş amel ettikçe ameline döke döke o insanları eğitersin. Yok öyle, üç köfteye, beş köfteye üç kuruş mu diyorlar? Öyle beş köfteye üç kuruş yok. Yani bir gün gidecekmişsin, onlar ha biz Selefi olduk diyecekler. Böyle olmuyor Selefilik. Yani Galatasaray taraftarlığından, Fenerbahçe taraftarlığına geçmek gibi değil bu. Yani Allah'ın diniyle de kimsenin böyle oyun oynamaya, bu daveti basite indirmeye kimsenin hakkı yok. Biz kimseye işte günlük gülistanlık bir hayatta vaat etmiyoruz. Bilakis bu dünya imtihan yurdudur. Dünya imtihan yurdu. Yani eğer iman ediyorsan en üstün sizsin. sizsiniz ediyorsanız. İman ediyorsanız en üstün sizsiniz. Ama nerede? Allah katında. En üstün sizsiniz. O yüzden Allah katında en üstün olmak için dünya ehlinin seni aşağılamalarına, sana hakaret etmelerini, seni adam yerine koymamalarına bunları bir e, görmezden geleceksin. Sırf Allah katındaki yücelik için burada tevazuyu göstereceksin ki Allah seni yücelsin. Allah seni insanlar katında da yüceltir. E, bu e, imtihan aşamalarına katlandığın zaman, yani dinin yaşama hususunda e, sabrettiğin zaman. Evet, bu davet belki davet konusunda söylenecek çok şey var. Davetçinin kılavuzu diye müstakilde bir çalışmamız var internetten arkadaşlar. Takip edebilirler. Orada bu konuyla ilgili bazı ufak tefek işaretler aktardık. Yani söylediğimiz minval üzere. 67. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey Resul! Rabbinden sana indirilerini tebliğ et. Eğer yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Muhakkak Allah kafirler toplumunu hidayete erdirmez. Bu şiaların tahrif ettikleri ve ehli Sünnet'e bu ayet sebebiyle muhalefet ettikleri bir nokta. Onların iddialarına göre قَادِرْهُمْ denilen bir yerde yani Hum gölü etrafında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayette emredilen şeyi yaptı. Yani onların kastına göre Risaleti tebliğ eden maksat işte benden sonra halife Ali'dir. Ee, böyle dedi. Böylece Rabbinin Risaletin yerine getirmiş oldu. Fakat bunu yasa, e, gizliyorlar el sünnet diye. Böyle bir iftiralar var. İşte o ayet. Dayandıkları şeyinde aslı yoktur. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki ayetin anlamı eğer sana indirilen bir ayet bile, bir ayeti bile gizleyecek olursan peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun demektir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... E Rabbinden kendisine indirilerini tebliğ etmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam de sahip isnatla geliyor bu. Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi açıklamadan ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıklamadan aranızdan ayrılmıyorum. Yani bu Maide Suresi'nin üçüncü ayetinden bahsederken de anlattığımız bir rivayet. Yine İrbaz bin Sariye Radyalan'tan gelen rivayette sizleri gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan apaydınlık, apaçık bir yolda bıraktım. Kim bu yoldan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur ve helak olur buyuruyor. Yani kişinin dinle ilgili kendisini cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyle ilgili mevzuları, ister itikadi, ister ameli, ister ahlaki, ister edebi bunların hepsi kitap ve sünnette mevcuttur. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı şeyler içerisinde bulunmayan herhangi bir amel, Allah'a yakınlaştırıcı sayılan herhangi bir düşünce, fikir veya fiil kesinlikle dinden değildir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı itham etmektir böyle bir şeyi güzel görmek. Nitekim İmam Malik bin Enes Rahimullah diyor ki, Kim istihsanda, e, o gün dinden olmayan şey kıyamet gününe kadar dinlen değildir. Bu ümmetin öncekileri neyle ıslah oldularsa, sonrakileri de ancak onunla ıslah olur. Yani öncekileri sahabe. Onlar neyle ıslah oldu? Sadece Kur'an ve sünnetle ıslah oldu. Sonrakileri de ancak bununla ıslah olur. İmam Şafii İbrahimullah da kim dinde bir şeye istihsanda bulunursa, yani sonradan olma bir şeyi güzel görerek istihsanda bulunursa o din koymuş olur diyor. Din, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tebliğ ettiğinden ibarettir. Ya Kur'an'la ya sünnette. Başkası değildir. Bu sebeple işte sonradan çıkma uygulamalar olan zikir şekilleri, ayakta zikir, oturarak zikir, rabıta falan filan veya daha başka düşünceler. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu beyan ettiği şeyler arasında. Şimdi düşünün, diyor ki vatandaş, ee, Mesela yöneticileri tekfir düşüncesine saplanıyor. Yaygın olan e, sapmalardan bu, tekfir sapmasının e, temel taşlarından birisi. Yöneticileri tekfir. Bunlar tekfir etmeyen de kafir olur. Böyle bir itikat yayılıyor. E, şimdi, bu ciddi bir şey ve önemli bir akide değil mi? Yani kafiri tekfir etmeyen kendisi kafir olur. Eğer böyleyse, iddia gibi ise bunun mutlaka Allah'tan ve Resulü'nden bize bildirilmesi lazım değil mi? Allah'tan gelen ayetlerde ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği şeylerde böyle bir şey görebiliyor muyuz? Mesela kafir tekür etmeyen kendisi kafir olur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine Tevbe Suresi 65-66. ayetlerin nazil olduğu, 67. ayete kadar nazil olduğu kişi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor Allah Azze ve Celle bu ayette? Yani Allah'ın ayetleriyle Allah ile, ayetleriyle, Resulü ile mi dalga geçiyordunuz? Öyle diyor. Boşuna mazeret beyan etmeyin. Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Bu küfür hükmünü kim veriyor? Allah Azze ve Celle veriyor. Hem de imandan sonra kafir olmayı net bir şekilde hem de mazerette beyan etmeyin diyor. Yani Kur'an ayetleri bu şekilde. Bu ayetler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben geliyor. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Halen daha bu ayet, hani tekfirde delil getirilen bir ayet olduğu için birileri tarafından. Bunun ilk muhatabı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu ayetin gereği olarak bu dalga geçme fiilinde bulunan gruplara nasıl bir muamelede bulunmuştur? Tekfir mi etmiştir? Kellelerini mi almıştır? Mürtet oldukları için, çünkü imanınızdan sonra kafir olduğunuz deniliyor ayette. mürtet olduklarını hükmedip, Öldürmüş müdür, boynlarını mı vurmuştur? Bunların hiçbirisi yok. Bunlar zaten ayeti buraya kadar alıyorlar. Devam var ayetin. İçinizden bir kısmınızı affetsek bile bir kısmını asla affetmeyeceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle aynı fiilde vuku bulan iki grup. Yani bir aradalar bu sahabeler ve aralarında münafıklar var. Bu münafıklar, işte Kur'an okuyucuları, hafız olan sahabeler, Allah yolunda cihat konusunda en korkak kimseler. Niye? Çünkü ilim ehlinin e, cihatta fiili olarak kıtalde bulunmayıp da ilimle meşgul olmalarını emrediyor Allah Azze ve Celle. İçinizden bir tayfe işte e, döndüklerinde emri maruf ve nehyanın bulunsun diye e, geri kalsın diye Allah Azze ve Celle emrediyor. Bu yüzden münafıklar ne diyor? Bu kurallar yani ilimle meşgul olanlar Allah yolunda cihat konusunda en korkaklar Yeme içme konusunda da eminlerdeler. Böyle laflar söyleyip gülüşüyorlar. Bunu münafıklar söylüyor. İşte müminlerden bazı sahabiler de gülüyor. Yani <gülüyor> haklılık payı veriyor bir nevi gülüyor. Her ikisi de hata. Her ikisi de yanlış. Ve Allah Azze ve Celle reddettiği bir fiil. Tek bir fiil ama. Birisi dalga geçiyor, birisi gülüyor. Allah iki grubu da birden söylüyor. Ve sonra diyor ki, İçinizden bir kısmınızı affetsek bile. Bir kısmınızı asla affetmeyeceğiz. Çünkü siz imanınızdan sonra kafirler oldunuz. Hangi kısmı affedilen? Hangi kısmı affedilmeyecek olanlar? Allah Azze ve Celle bildirmiyor. Ama bu ikisinden biri mutlaka kafir. Çünkü Allah küfrüne hükmetti. Ama müminler bilmiyor bunu. Hangisi bu iman edenlerden yani imanı sabit kalıp da bu günahı affedilecek olanlardan hangisi zaten kafir olanlardan. Şimdi Müslümanlar bilmiyor, o sahabeler bilmiyor. Allah Resulüne de bildirilmiyor bu. Hangisi hangisinde? Kafiri tekfir etmeyen kimseler oluyorlar yani. Bunun örnekleri çok. Yine İbn e, Abdullah bin Ubey bin Selul meselesi de böyledir. Bunun yaptığı pislikler hiç basit şeyler değil. Hiç de hazmedilebilecek şeyler değil. Yani Allah Resulü'nün hanımına... Zinat iftirasında bulunuyor Ebu Bekir radiyallahu anh'ın kızı. E, bu iftirada bulunuyor. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesam'ı aşağılıyor. Aziz olan zellil olanı Medine'den çıkaracak diyor. Sonra bu kavli Allah Resulü'ne şikayet edilince geliyor, yemin ederek söylüyor ki ben öyle bir şey demedim. Allah Azze ve Celle de münafıklar yalan söylüyor diye yalanlarını tekrar pekiştirerek. Yani burada kişi de belli bakın. Yani bunu söyleyen kişi de belli. Allah'ın ayetine rağmen, Allah onu yalanlamasına, ayetle yalanlamasına rağmen durumu da belli. Fakat onun hükmü münafık. Yani küfrün en barizlerini işleyen bir münafık. Dünya hükümleri bakımından Müslüman gibi davranılan, Müslüman gibi muamele gören bir münafık. Yani ne demek Müslüman gibi muamele görmesi? Şayet bir kızın velisi ise onun izni olmadan kızın nikahlanamaz. Halbuki kafirin, yani asli, hakiki kafirin e, herhangi bir mümin üzerinde velayeti yoktur. İşte öldüğü zaman Müslüman mezarına gömülmesi. Yani bir hükümler olarak e, Müslümanlarla aynı haklara hemen hemen sahip olmaz. Birisine eman verdiği zaman bunun emanının geçerli sayılmaz. Bunlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münafıklara bizatihi sabredip ümmetine sünnet kıldığı Dindir bu uygulamalar. Ama bugün kitap diyen, sünnet diyen, Allah'ın kelamını kendi lehlerine zannedip delil getiren ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini kendi lehlerine zannedip delil getiren bu kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bu uygulamalarında hep muhaliftir. Hatta aslında münafık olan bir takım kimseleri, belki münafık bile değil orası da tartışılır da Aslen hüküm olarak münafık olan kimseleri tekfir etmen için senin de tekfir edilmen gerektiğini söylüyorlar. İşte biz şunu söylemeye çalışıyoruz burada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam risaleti tebliğ etmekle, şayet bunu yapmadığı zaman görevin yerine getirmemiş olmakla dedi dediliyor bu ayette ve... E, o veda hutbesinde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü şahit misiniz diyor. Ben size işte bunlar bunlar tebliğ ettim diye ümmette şahit ediyor ki sen tebliğ ettin. Ve Ebu Zer hadisinde bu manada düşünün. Yani sizi cennete uzaklaştıracak, cennete yaklaştıracak her şeyi açıklamadan aranızdan ayrılmıyorum ve sizi net bir din üzere bırakıyorum diyor. Şahibelerin olmadığı. Ama bu söylenen şeylere gelince bunlar şahibe. Neden şahibe? Çünkü normal Salim bir akılla, selim bir fıtratla, Kur'an ve sünnete muhatap olan bir Müslüman normal şartlarda böyle fikirlere sahip olmaz. Yani Kur'an'a muhatap olan, sünnete muhatap olan ve bunu hayat nizamı haline getiren, namaz kılarken, abdest alırken, ağzını yıkarken, burnunu yıkarken, yatarken, kalkarken hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uymayı amaçlayan bir Müslüman... Allah'ın kitabıyla irtibatını ekletmeyen, her gün cüzünden okuyan, bunun mealini araştıran, manalarını tefekkür ve tedebbür eden sıradan bir Müslüman olması gerekenler bunlardır. Evet. Sıradan bir Müslüman, vazifelerini yapan sıradan bir Müslüman asla şu fikirlere sahip olmaz. Bu fikirler nereden kaynaklanıyor? Bu fikirler Müslümanların kaynakları üzerinde Müslümanlardan daha fazla mesai sarf eden, çünkü Müslümanlar Kur'an ve sünnetle muhatap olmuyorlar maalesef. Umumiyen konuşuyoruz. Genel e, Müslüman coğrafyası. Çoğunluğu dikkate aldığımızda, Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi, çoğunluğun durumunu bildirdiği gibi, Müslümanların çoğunluğu Kur'an'la irtibatları yoktur. Sünnetle irtibatları yoktur. Kur'an ve sünnetle irtibatları olmadığı için de, İslam'ın düşmanları da bu açıyı çok iyi yakaladıkları için, belki de böyle açık oluşması için e, tuzaklar kurdular, Alem. Allah bilir onların Müslümanları oynadıkları oyunları. Onlar Kur'an ve sünnet naslarında öyle araştırmalar yapıyorlar ki samimi değil. Sırf Müslümanları hangi noktalarda vururuz diye. Hadis inkaracağına baktığınız zaman bunların fikirleri dışarıdandır, oryantalistlerdendir. Yani hadis inkarı fikri Müslümanların kendi icat ettikleri fikirler değillerdir. İşte Kur'an'a bakıp sünnete bakıp da böyle saplandıkları bir fikir değildir. Dışarıdan ithaldir. Adam Kur'an ve sünneti selefin menheciyle, anlayışıyla okumak yerine Orientalist Raps'ın eserini okuyor. Caetano'nun eserini okuyor İtalyan şeyin. Alman Golsier'in Orientalizm sonucu yaptığı araştırmaları okuyor. İlahiyatçılar şu an hep e, bu minval üzere yetişiyor. Yani onların açlıkları, soru işaretlerini kendileri sahipleniyorlar. Sonra güya bunlara cevap verme ihtiyacı hissediyorlar. Fakat cevap verirken onların metotlarıyla cevap veriyorlar. Onların metotlarıyla cevap verdikleri için yani itiraz oradan geldiğinden ilahiyatçılarda onların metotlarını, felsefe ve kelam yollarını kullandıkları için iman eden kimsenin cevabı olmuyor bunlar. Bilakis iman edenler, belki iman ettikleri bazı esaslardan uzaklaştıran cevaplar şey yapıyorlar. Ondan sonra ne çıkıyor? İşte hadisler Kur'an'a arz edilmekçe kabul edilmez. Bu fikir yaygınlaştı. Ondan sonra bakıyoruz, Kur'an'ı bilmeyen insanlar, Kur'an'ı bilmeyen, çünkü Kur'an'da hiçbir aşır neşirlikleri yok. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar, hatta Arapçasından okumasını bilmeyen insanlar, işte bu hadis Kur'an'a aykırı diye konuşmaya başlıyor karşınızda. Nasıl tespit ettim Kur'an aykırı olduğunu? Hangi araştırmayla? Kaç senelik bir araştırma sonucu? E, falanca söyledi. Falanca kim gıdakladı bunu? Yahudi müsteşriki, Alman müsteşriki, İsviçreli müsteşrik, Şahat'ın attığı fikirler, ne bileyim şunun bunun attığı fikirler. Yani Kur'an ve sünnet ilimlerini öğrenme biçimini adamlar İngiliz'den alıyor, İtalyan'dan alıyor, İsveçli'den alıyor, Almandan alıyor. Niye? Niye? Ben Müslümansa Kur'an'a ve Sünnet'e Müslüman gibi bakarım. Alman gibi bakmak zorunda değilim. İtalyan gibi bakmak zorunda değilim. Avrupalı gibi bakmak zorunda değilim. Amerikan gibi bakmak zorunda değilim. Bilakis Müslüman olarak insan gibi. Yani fıtratla yönelmem lazım. Aynı şekilde harici fikirler dış etkilerle Müslümanların arasına atılmış şeylerdir. Bunların ilk kaynaklarına baktığınız zaman ilk kaynakları götür eskilere. Şu ankilere baktığın zaman ilk kaynakları yabancılar çıkıyor. Yabancı uyruklar çıkıyor. Daha da gerilere götür. ilk haricilere götür. İlk kaynakları kim? Yani ilk hariciler kim? İlk harici Allah Resulü Aleyhisselatü'ne Allah'tan korka Ey Allah'ın Resulü adil ol diyen adamdır. Bunu diyen adam Allah'tan bir ilhamla mı söylüyor, şeytandan bir vesveseyle mi söylüyor? Kurucusu demek ki şeytan. Kurucusu şeytan olduğuna göre bu fikrin her sene, her dönem bunu zayıfladıkça kuvvetlendirecek unsurları şeytan hazırlamak için elinden geleni yapacak. Yani şeytan diyor bunu bakın Allah'tan kork diyor, Allah Resulü ne diyor? Şeytan söyletiyor bunu. Allah'ın Resulüne, vahyin emini olan kişiye Allah'tan korku ve adil ol diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ben e, yerdekilerin ve göktekilerin emini iken nasıl adil olmam diyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz adaletin ta kendisini e, getirmiştir vahiy ile. Bu vahye e, herhangi bir eksiklik olmaksın kıyamet gününe kadar korunacak da Şeytanın ve şeytana bu konuda uyan kimselerin müdahaleleri hiç eksik olmayacak. Yani iman edenler hep bu müdahalelerle mücadele edecekler. Yani iman eden kimseler sadece Yahudilerle, Hristiyanlarla mücadele etmeyecek. Şeytanla hevasıyla, kendi bizzat kendi nefsinin hevasıyla, şeytanla dışarıdaki düşmanlar olan Yahudiler, Hristiyanlar ve e, dinsizlerle, İçerideki düşman olan münafıklarla, bidat ehliyle. Bunda yetmiyor, fasıklarla, yani Allah'a gerektiği gibi itaat etmeyen, ona itaati benimsemeyen kimselerle de hep bu şekilde mücadelesi, yani imtihanı devam edecek. Bu imtihan Allah Resulüne tebliğ edilen ve tebliğ etmesi emredilen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kemaliyle tebliğ etti bu dinde, bütün imtihan cevapları var. Harcilere de aynı cevap verilir. Kitap ve sünnetle. Mürtezli'ye de, mürciyeye de, sufilere de, şiasına da, şuna da buna da. Zaten Allah Azze ve Celle kitabında şunu bildirmiştir. Onların getirdiği hiçbir misal yoktur ki sana darb mesel olarak, yani itiraz için getirdikleri hiçbir şey yoktur ki daha biz Kur'an'da sana getirmiş olmayalım. Yani bu kıyamet gününe kadar okunacak kitaptadır bakın. Eğer bizim Kur'an'la diyalogumuz güzel olursa sapıklık ehlinin, ister kitaplı ister kitapsız, ister Müslümanların içerisinden ister dışından, ister münafıklardan ister bidat ehlinden her ne sapıklıkla sana delil olarak getirdikleri şey varsa Allah Azze ve Celle vaat ediyor ki biz onla ondan daha iyisini sana indirdik. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen. Ve onun da Kemal'le bu ümmete tebliğ ettiği bu dinde, kitap ve sünnet delillerinde en güzel cevaplar var. Kitabı güzelce anlayabilmek için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilmemiz gerekiyor. Çünkü sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini beyan edesin. Yani insanlara indirilen bu Kur'an'ı açıklaman için, beyan etmen için sana zikri yani sünneti indirdik. Bugün okuduğumuz Kur'an dersinde ne diyorduk vasfında Allah Azze ve Celle? El-Ayat ve zikril hakim yani el ayat Kur'an-ı Kerim ayetleri ve zikril hakim hakim hikmetli demek hikmet Kur'an-ı Kerim'de nasıl açıklanıyor sana kitabı ve hikmeti indirdik yani kitabın dışında indirilen bir hikmet yine ahzab suresindeki ayette evlerinizde okunan kitabı ve hikmeti düşünün diyor demek ki hikmet okunan bir şey yani bazen iddia ettiği gibi hikmet işte her Müslümanın e, anlayış ve fıkhıdır gibi böyle basit yorumlara kaçıp e, hikmetin sünnet olduğu gerçeğini saltışı bırakmaya çalışanlar var. Allah Azze ve Celle bu ayette sünnetin iki vasfını birden zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'de ez zikr şeklinde elif-lamlı, lamı tarifli, marife olarak gelen bütün zikr kelimeleri e, Kur'an ve sünneti beraber içeren şeydir. Zikrül Hakim sünnetle açıklanmış Kur'andır. El ayat ve zikrül hakim. Nahnu nazzelnaz zikr. Sana zikri indirdik. Ne için? Litu <gülüyor> beyenel İnsanlara indirilen şeyi beyan edesin diye. Yani insanlara indirilen şeyi beyan etsin diye Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a zikir indirilmiştir. Yani sünnet indirilmiştir. Ez zikr. Fe eslu ehle zikre in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu ayetin nüzul sebebi Yahudiler hakkındadır. Yahudilerin alimleri hakkındadır. Zikir ehliyle kastedilen Yahudilerin alimleridir. Tevrat değil bakın. Zikir ehli nedir? Zikr ehli? peygamberlerin kıssalarını bilen. Mesela ayetin başında ne diyor? Senden önce de kendisine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsan zikir eline sor diyor Allah Azze ve Celle. Yani kitap elinin alimlerine sor. Tevrat'a, İncil'e değil bakın. Tevrat ve İncil ortada zaten. Neden alimlerine zikir ehli deniliyor? Çünkü zikir ehli peygamberlerin beyan ettikleri, yani sünnet ile açıkladıkları şeyin ehlidir. Onlara sor ki, onlar da sana ancak şunu söyleyecekler. Evet, erkeklerden başkası, kendisine vahy edilen erkeklerden başkası peygamber gönderilmemiştir. Ve tefsirdeki kaydeyle hareket ediyoruz, ittifak edilen kaydeyle. Sebebin nüzulünün, nüzulün sebebinin özel oluşuna değil, lafızdaki umumiyete itibar edilir. Lafızdaki umumiyet ne? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Zikir ehli işte sünnet ehlidir. Yani kitabı açıklayan sünnetin ehlidir. Bu yüzden Ömer Radyalan diyor ki, Kur'an'ın müteşabihleri konusunda yani, Değişik anlaşılabilecek olan Veya hükmü nesh de e, Nesh bir delili sana Bir ayeti sana delil getirenleri Veya Ayet umumdur da Aslında o tahsis edilmiştir Fakat tahsis edilmiş olmasına rağmen Halen daha ayetin umumunu Sana delil getirenleri Veya ayet mutlaktır da Aslında onu kayıtlayan bir nas vardır Fakat bu mutlakı Sana delil getiriyor İşte bunun gibi müteşabihlerle sizinle tartışanlar Kur'an'ın müteşavvileri konusunda size tartışanlar olursa böyle karşınıza çıkarsa bunların yakalarından tutun Allah Resulü'nün sünnetini bilenlere götürün çünkü Allah'ın kitabını en iyi bilenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini en iyi bilenlerdir diyor bakın bir köşe taşıdır bu hadis yani önemli bir köşe konması gereken bir hadis Efer, Ömer radıyallahu anh sözü Yahudi Hristiyan müsteşikleri bunu çok iyi biliyor bu yüzden bunu bertaraf edecek, bu sözde emredilen, tavsiye edilen şeyi bertaraf edecek çalışmalara girdiler. O yüzden Kur'an ve sünnet araştırıyorlar. Allah'ın rızasına ulaşmak için değil. Ümmeti Kur'an'dan saptırmanın yegane yolu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıkladığı, Kur'an'dan uzaklaştırmaktır. Çünkü eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanan Kur'an'dan uzaklaştırırsan her herkesin, herhangi bir kimsenin açıklamasına müsait bir kitap haline gelir. Çünkü bu Kur'an Arapçadır. Arapçadaki herhangi bir kelimeye yüklenen mana birden fazla olabiliyor. Bazen onlarca olabiliyor. Bu manayı ne kayıtlıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti kayıtlıyor. Eğer sen sünneti çıkarırsan geriye kaldı dokuz mana daha bu dokuz manadan istediğini geçir buraya. Onlar bunu çok iyi biliyorlar. Yani ümmetin nereden sapacağını çok iyi biliyorlar. Bu sebeple her e, Müslüman ülkede şu an özellikle emperyalizmin etkisinde kalmış ülkelerde başlamıştır bu. Pakistan gibi, Mısır gibi, Hindistan gibi, yani İngiliz sömürgesi gibi e, sömürge altında olan yerlerde ilk hadis inkarı akımları Neşvu Nema buldu. Özellikle buralarda yaydılar. Buraların Ehline baktığınız zaman mesela adam, yöneticiler de öyle. Yöneticileri işte Müslüman bir belediyede yetişmiş, Müslüman bir anne babadan doğmuş yönetici. Mesela Muhammed Ali Cinnah Pakistan'da. Muhammed Ali Cinnah nerede eğitim görüyor? Dışarıda, Avrupa'da eğitim görüyor, geliyor. Zaten ülkenin başına geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Huzeyfer adılan hadisinde belirttiği gibi, derileri bizden, ciltleri bizden. Ama kalpleri yabancı kimseler diyor. Bunların yaptıkları şeylerden bazısını hoş görürsün, bazısını inkar edersin. Bunları hep anlatıyor Allah Resulü ama hadisinde anlatıyor. Kademe kademe her asırda, yani bozulmanın ne şekilde yönetimde başlayan çatlaklar, işte ilmehler arasında başlayan çatlaklar, Müslümanlar umum olarak aralarında başlayan çatlaklar, bakın hepsine devalar var. Allah çünkü sorduruyor. Huzeyfe radıyallahu anh, nereden da aklına soruyor? O zaman yani hilafetin olmayacağı, nereden aklına gelsin öyle bir yerde? Müslümanların halifesinden ve cemaatinden ayrılma diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Huzeyfe diyor ki, e Allah Resulü şayet Müslümanların halifesi ve cemaati de yoksa ne yapayım? Allah ona bunu sorduruyor. Ki ona sorduruyor ki, Resulünün dilinden bu ümmeti açıklasın. Bu dinde eksik bir şey kalmasın. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Evinde bir ağaç kökü dişlemek veya ağaç kabuğu dişlemek zorunda kalsam bile bütün fırkalardan uzaklaş. Fırkalara bulaşma. Çünkü cemaat yoksa yani Kur'an ve sünnete ilk muhataplarının anlayıp telakki ettikleri, alıp kabul ettikleri, uyguladıkları gibi hayata geçiren, bununla uğraşan cemaat yoksa bütün fırkalardan uzaklaş. Şimdi başta söylediğimiz hadise bunu birleştirelim. Ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Resul? Sapma iki şekilde oluyor demiştik orada. Bir, alimler oluyor da ondan sonraki sapma. cahilleri önder edinirler. Bunlara fetva sorarlar. Birincisi bu. İkincisi onlar da reyleriyle, görüşleriyle, diğer rivayetle delilsiz olarak fetva verirler. İkinci sapmada bu. Hem saparlar hem saptırırlar. Bakın şimdi, e, Selef'ten gelen nakilleri aktaralım şimdi. Mesela, İsa bin Rahüye, Rahimullah diyor ki, Cahillere sorsan sevadul azam, yani büyük karaltı. Bir hadiste böyle geliyor, işte büyük karaltıdan ayrılma diye. Bunu insanlar kalabalığı zannederler diyor. Büyük karaltıyla kast edilen işte Selef, sahabe topluluğudur diyor burada. Hak diyor, e, Kur'an ve sünnetle amel eden alimdir diyor. Kim onunla beraberse o cemaattedir diyor. Kim ondan ayrılırsa cemaatten ayrılmıştır diyor. Bunu ne zaman söylüyor İsaat bin Ravhiye? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hilafet benden sonra 30 senedir. Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacak diyor ya. Bu 30 senenin geçtiği zamanlardan sonra yani artık hilafetin e, kamil bir hilafet olmadığı bir zamanda. Allah Resulü bunu bildirmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ne demek? Dikkat edin bak. Tekvircilerin bir açmazı daha var burada. Halifenin raşit halifelerden olmaması demek ne demek? Allah bu hüküm makamında değil mi halife? Mutlaka Allah'ın indirinden başkasıyla az ya da çok hükmediyor bu. diyor çünkü. Zalim yöneticiler. ısrarcı sultanlık diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunların tekfir edilmesini emrediyor mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Hayır. Hayır. Bilakis şunu diyor, kalpleri mecusi kalbi bile olsa, daha beter kimseler olacak, kalpleri mecusi kalbi gibi olacak ama sırtına vurup malını alsa bile dinle ve itaat et diyor. Yani meşru olan konularda itaat et ama gayrimeşru konularda şeriat aykırı, Allah'a itaate aykırı olan konulara gelince isterse salih bir lider olsun ona bile itaat yoktur zaten. Bizzat Allah Resul tarafından tayin edilen emire bile itaat edilmemesini istedi mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allah Resulü buna itaat edin diye gönderdi bir emiri. Fakat bu itaati, itaat emirini suistimal etti bu emir. Bir ateş yakın, kendinize içine atın dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itaat ancak maruhtadır dedi. Yani salih, mümin bir kimse bile olsa eğer Allah'a isyanı içeren bir emirde bulunursa sakın onu dinleme ve itaat etme. İtaat ancak maruftadır. Ama kalbi mecusi kalbi gibi olan, yani münafık, münafığı besbelli, elinden geldiği her fırsatta İslam'a düşmanlığını ishar eden ama ben Müslümanım demekten de geri durmayan, seninle beraber camide boy göstermekten, meydanlarda Kur'an öpmekten de geri durmayan, yeri geldiğinde hacca gitmekten, umreye gitmekten geri durmayan bir adam. Çoğu Müslüman ülkesinin başındaki münafıklar böyle. Böyle bir adam, Sırtına vurup malını alsa bile dinle ve sabret diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. İşte Arap baharı diyerek ve cihat diyerek süslenen olay Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu hadisine muhalefettir. Çünkü onlar isyanlarını işte bunlar Allah'ın indirilere hükmetmiyorlar diye başlamadılar zaten. Ekmek bulamıyoruz, su bulamıyoruz, elektrik yok, şu yok, bu yok diyerek isyan ettiler. Yani bize malımızı vermiyorlar, hakkımızı vermiyorlar diyerek isyan ettiler. Bir tanesi kendini yaktı, başka bir isyanla başladı bu iş. Allah'ın takdirine isyanla başladı yani esasında. Allah'ın kendisine taksim ettiği rızka, kanaatsizliği sebebiyle adam kendisini yaktı. Yasemin devrimi dedikleri şey öyle başladı Tunus'ta. Sonra oradan her tarafa Facebook denilen kanalizasyonla bulaştı organize edildi. Kimlerle? Selam. Aleyküm selam. Ümmetin alimleriyle değil bak. İlim ehlinin marifetiyle değil. Halbuki Allah Azze ve Celle size kitabında şunu emretmiyor mu? Korku veya güvene dair bir şey, bir haber ulaştığı zaman onu sağda solda yaymadan önce sizden yetki sahiplerine götürseydiniz ve Kur'an'dan istinbat edebilen kimselere bu meseleyi arz etseydiniz daha hayırlı olmaz mıydı? Eğer böyle yapmazsanız şeytanın oyuncağı olursunuz diyor Allah Azze ve Celle ayetinde. Ve bu ümmet böyle oldu işte. Niye? Çünkü ümmetin başında alimler yok. Alimler olmadığı için cahilleri önder edindiler. Neden cahiller diyoruz bunlara? Çünkü bunlar delille fetva vermiyor. Reyleriyle fetva veriyorlar. Deliller ise, Deliller ise, Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi gibi, bu hadisi söyle, seni avam yerine koyu bu ne ya? Illaki görüşlerle süslemen lazım. Bunu bile şey yapmak istiyorsan yani, insanlara tebliğ etmek istiyorsan görüşle süslemen lazım. PSF yapman lazım, kelam yapman lazım, edebiyat yapman lazım. Yani kalplere hitap etmen lazım ki bu hitabın da vahiyle değil yani. O vahiy yetmiyor çünkü. İnsanlar umursamıyor Allah Resulü aleyhissalvesen bu vaadini. Bakın bizim ümmetimizde, özellikle son zamanlarda başımıza gelen en büyük e, sapma sebeplerinden birisi işte bu cahilleri önder edinmektir. Çünkü diyelim herhangi bir beldede, herhangi bir şehirde 5-10 tane Müslüman Kur'an ve sünnete yöneliyor. İnternetten duyuyor, şuradan duyuyor, buradan duyuyor veya bir davetçi geliyor, bir günlüğüne anlatıyor, gidiyor ya. Bu bir günlüğüne anlatıp e, geri dönen ilim ehli orada ne yapıyor? Diyelim 5 kişi, 6 kişi... Buna kulak verdi ve selefi olmaya karar verdiler, tevhid olmaya karar verdiler. Ne yapıyorlar? Aralarından birisi mutlaka hoca olmalı, ders vermeli, kitap okumalı. Tabi bu kitap okumakla kalmıyor. Ara sıra reyleriyle bu nasları yönlendiriyor. Bu ara sıra nasları yönlendiren kişi eğer e, tekfirci hissiyata sahipse, onlardan etkileniyorsa buna göre. Mürciye hissiyatına sahipse ona göre. Yani siz şahit olmuyor musunuz? Oy kullanmaya bile Kur'an ve sünnet naslarını alet ediyorlar maalesef. Bu cahiller e, herhangi bir yerde söz sahibi olunca yani ilmi hiçbir tedripten geçmemiş, ilim tedrisasından geçmemiş, e, sabır hasretini edinmemiş, e, bu konuda temkin sahibi olmamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden hangileri sayıttır, hangileri değildir bilmeyince Kur'an'ı tefsirde de Allah Azze ve Celle'nin muradını, beyanını ifade eden hadislerden hangisi sayhtır, hangisi değildir? Sahabenin sözlerinden, tabinin sözlerinden, Kur'an'ı açıklayan, tefsir için gelen bu naslardan hangisi sayhtır, hangisi değildir bilmediğinden çok absürt şeyleri Kur'an'dan çıkararak getirebiliyor. İşte cahil ile görüşleriyle, diğer bir ifadeyle delilsiz olarak fetva verir. İnsanlar buna fetva sorarlar, cahil olmasına rağmen fetva sorarlar, ilim talibi olmadığı halde, yani böyle bir e, ilim için gayreti e, bu konuda temekkünü olmadığı halde ona fetva sorarlar. Fetva soran bir hata. Fetva soran da hatalı. Cahilse niye fetva soruyorsun, niye onu saptırıyorsun? Bu birinci hata. Ondan sonra bu da kendisine fetva sorulmuş olmanın şeyiyle fetva verirse. Bak bunların hepsi birer imtihan. Ondan sonra ne oluyor? Bu cahil gün geliyor, seneler geçiyor, önder oluyor. Yani beş kişi de olsa, on kişi de olsa bu sayı giderek artıyor yeri geri zaman ve önder oluyor. Yani aslında Allah'la bağlantısı kesik. Fıkıhtan bağlantısı kesik. Fıkıh, fıkıh Allah'ın nasip anlayıştır. Mezheplerin fıkı değildi ka dedin. Allah'ın nasip ettiği fıkı Allah'ın nasip ettiği anlaştır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde bunun önemine dikkat çekiyor. Cahiliye döneminde insanların en hayırlıları İslam'da da en hayırlıları olurlar. Eğer fakih olurlarsa. Yani diğer hadis hemen aklımıza gelecek. Allah hayrını dilediği kulunu dinde fakih kılar. Anlayışlı kılar. Fakih olurlarsa yani eğer Allah onları anlayışlı kılarsa eğer bunlar ilmin yolunda gidip bildikleriyle amel eder Allah'tan korkarlarsa ve Allah da onlara bu fıkıhı lütfederse, cahiliye döneminde insanların en hayırlıları, İslam'da da en hayırlılar olurlar. Hayırda önder olurlar. Nice sözümü aktaran kimse vardır ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakih olmadığı halde bu ilmi taşır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerini aktarmaya gelince mücerret hadisleri, ayet ve hadisler. Bunları eğer ezberleyip, güzelce ezberleyip diyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, herhangi bir şey katmadan, başkasına aktarsa Allah'ın yüzünü ağırtsın. Çünkü diyor, nice fakih olmayan kimse, yani Allah kendisine fıkhı nasip etmemiştir ama, kendisinden daha fakih olana bu ilmi taşır. Bazen size bidat eli vasıtasıyla veya Allah'ın dininde hayır kazanmamış, fakih olmayan kimseler vas vasıtasıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi ulaşabilir. Siz fakih olun. Yani Allah'tan sakının. Onunla amel edin ki eğer zapt edilmiş olarak salim bir şekilde sahip bir şekilde size o hadis gelmişse onun gereğiyle amel edin ki kimden geldiğine bakmayın. Yani şey olarak sağlam gelmez şartıyla diyoruz. Ya işte senin beğenmediğin birisinden gelebilir. Şimdi mesela bunu da öne sürüyorlar. Kütübüste de hadislerin çoğu bidatçilerden gelmiştir. Raviler arasında bidatçiler falan var diyorlar. Buna da bir reddiyedir bu. Evet, onlar Allah'tan korkmayan kimseler olabilir bu manada. Hakikatlerini Allah bilir. Ama zahiren hadiste hata ettikleri, yanlış yaptıkları veya açık bir şekilde fazlalık yapmadıkları sürece ve bidatlerine davet etmedikleri sürece bidat ehli dahi olsa ondan hadis alınır. Eğer kendi bidatinde bile samimi ise bidatte olduğu için Allah ona anlayış nasip etmez. Bidatta olduğu için Allah ona anlayış nasip etmez. Ama o bidatinde samimidir. Yani dürüsttür. Sözüne güvenilir birisidir. Ama batıl bir yol tutmuştur. Bu yüzden Allah ona fıkıh nasip etmez. Nice fakih olmayan kişi kendisinden fakih olana hadisimi taşır diyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte biz bu neticeye bakarız. Bize eğer hadisler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri sahabenin, selefin, Eferleri sayıh olarak gelmişse biz bundan Allah'a takvaya, Allah'ın e, e, lütfedeceği fıkha ulaşmak için e, istifade etmeye bakarız. Eğer 15-20 kişi, 30 kişi olmamıza rağmen bir beldede aramızda bir ilim ehli çıkmamışsa tutup da bir cahili, yani ilim ehli olmayan birisini hoca edinmeyiz. Hoca edinirsek bu hadiste yasaklanır. Birinci adımda saparız. Ondan sonra da ikinci adım peş sırayı hemen gelir zaten. O kişi kendisini artık fetvaya ehil zannetmeye başlar. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Yani sapmanın sebebin böyle açıklıyor. Yani alimleri alır. Kim bu alimler? Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine fıkıh nasip ettiği. Nisa 35. ayetinde korku veya güvene dair herhangi bir haber meydana geldiğinde, Diğer Müslümanların hemen yayı vermemesi gerekip de bu alimlere başvurması gerektiği kişilerdir bunlar. Eğer bunlar yoksa aramızda, bütün fırkalardan uzaklaşıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani cemaat yoksa, Kur'an ve sünneti ikame eden, selefin üzerinde bulunduğu yolda duran, sahabenin üzerinde bulunduğu yolda duran bir cemaat yoksa, Geri de sadece fırkalar vardır. Ya bir cahil önder edilmiştir, görünüşte ilk başlarda belki sapıklıklar da olmayabilir. Ama çok yakındır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu gibi sapmalar çok yakındır. Kur'an ve sünnete bağlı bir alim varsa, Kur'an ve sünnete bağlı kaldığı sürece onunla beraber olmak cemaattir. Ondan ayrılmaksa cemaatten ayrılmaktır. Diğer bir varta, böyle bir alim yoksa, cemaat kurup oluşturmaya kalkma yoksa sen de bir fırka olursun. Onlar da bir fırka olur. Böyle bir alim yoksa sakına işte aramızda işte el, en emsel birisi öyle yazmış internette. Evet belki aramızda alim yok ama içimizde en bilgili olanı, en uygun olanı seçip o ders veriyor gibi bir şeyler zırvalamışlar. Ondan sonra ne yapıyorlar bunlar? Bu zırvayı yapan adamlar bugün... İşte bütün kabirciler diyerek, bunlar müşriklerdir diyerek bütün tasavvuk elini tekfir ediyorlar şimdi. Aranızda alim yoktu. Binbaz öldü, Allah rahmet eylesin. Onun fetvalarını kullanarak şimdi tekfir ettiniz. Halbuki binbaz hayattayken bunu neden yapamıyordunuz? Binbaz hayattaydı. Bu fetvaları hayatındayken verdi. Onun fetvalarını kullanarak bunu yapamıyordunuz. Binbaz öldü, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra... Cahiller cesaret buldu. Ondan sonra bunun adında işte el emsel olanımız ders veriyor. Kılıfına bürüdüler. Eğer bir yerde cahil ders veriyorsa, yani ilim ehli olmayan, adamlar kendi ağızlarıyla açık açık söylüyor. Her ne kadar icazetlerinden İbnü Seymi'nin derslerine, işte Fevza'nın derslerine, planın derslerine, hatta Elba'nın öğrenciliğini iddia etseler bile, onlardan icazet aldıklarını iddia etseler bile diyorlar ki, ''Bizim taklit etmemiz lazım.'' Kitap ve sünnet literatüründe, el sünnetin literatüründe, ilim elinin literatüründe, bakın, taklitçi, eşittir, cahil, başka bir adı yoktur. Ancak cahil taklidedir. Sen taklitçiyiz diyorsun, mukallidiz diyorsun ve insanlara taklidi emrediyorsun. Yani, ben cahilim, siz de cahil olun diyorsun. Buna çağırıyorsun. Ne diye insanların önüne geçip bir şeyler anlatmaya kalkıyorsun? Neden siyasi gündemlere ehli olmadığın konularda yönlendirmeler, ümmeti yanlış yerlere yönlendiriyorsun, ateşe atıyorsun. Tekfire yönlendiriyorsun. Neydiğini bilmediğin, sonunu bilmediğin şeylere götürüyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi ucunun nereye vardığını hesap edemeden bir söz söyler de bu sözü sebebiyle Allah ona gazap eder ve o cehennemin ortasına düşer diyor. Konuştuğun mesele kahvede konuştuğun futbol maçı değil. Allah Azze ve Celle'nin dini ve sen insanlar bu konuda tahrik ediyoruz. Cahilliğini itiraf ede de bunu yapıyor. Ben taklitçiyim diyor ve siz de taklitçi olmak zorundasınız. Alim misiniz de Kur'an sünnet okuyorsunuz diyor bu adam. Bu ne demek biliyor musunuz? Asla alim çıkmaz da aramızdan çünkü alim nedir? Yani onların da tarifine göre Kur'anı ezberleyen, işte bilmem şu kadar hadis ezberleyen değil mi? Alim olmadan sen Kur'an'a ve sünnete yaklaşamıyorsan, nerede çıkacak alim? Alimin kapısını sen başta kapatıyorsun demek ki. Kur'an okuyamayacaksın çünkü alim değilsin. Sünnet okuyamayacaksın çünkü alim değilsin. Öyle iddia ediyorlar. Sen müştehit misin de bu karim ismi okuyorsun? Onlar bu ümmeti Allah'ın razı olduğu şekilde yönlendirecek kimselerin önünü tıkıyorlar. Şeytana hizmet ediyorlar bu sözleriyle. Ondan sonra da kalkıp Kur'an'ı sünnete yönlendirenleri aynı şeyle itham ediyorlar. İşte bunlar şeytana hizmet ediyor diye. Başka bir gün çıkıyor. Oy vermeye karşı çıkanlar şeytan hizmet ediyor diyor. Başka bir gün çıkıyor. Osmanlı'yı yıkan şey mukbil zihniyetidir diyor. Yani bunlar hep doğal, zincirleme şeyler. Elban Rahimullah'ın dediği gibi mültülerden birisiyle bir tartışma yapıyor. Müftü taklitçi. Yani insanlara fetva verme makamında nasıl bir müftü ki? Müftü dediğin taklitçi olmaması gerekir. Çünkü taklitçi cahildir. Cahil müftü olur mu? Allah Resulü'nün hadisinde yasakladığı şey zaten bu değil mi? Cahil öndere edinirler, ona fetva sorular, o da fetva verir. Cahil müftülük yapar yani. Hem sapar hem saptırır. İşte müftülerimizin hali bu. Müftü taklitçiliği savunuyor şimdi. Ve Elban Rahimullah orada Suriye'deyken şu sözü söylüyor. Şu vaziyette diyor. Mesela İbn Mace'de gelen rivayette, Huzeyfer radıyallahan'dan gelen rivayette Allah azze ve celle Kur'an'ı satırlardan ve sadırlardan bir gecede kaldırır diyor. Bir kazap e, üstüne. Bir gecede kaldırır. Yani yer üzerinde bir ayet kalmaz. Yani insanların dinleri hakkında işte namaz nedir, oruç nedir, hacı nedir, bunları bilmedikleri zaman geleceğinden bahsediyor ya, orada geçiyor bu. Allah bir gecede Kur'an'ı kaldırır diyor. Elban Rahimullah bu hadisle burada zikrederek diyor ki, vallahi diyor bunların katında diyor, bunun hiçbir etkisi yok. Çünkü onlar zaten kendileriyle Kur'an'ı kaldırmışlar, sünnet kaldırmışlar. Yani şu an ümmet içerisinden Kur'an ve sünnet bir gecede kaldırılsa bunların umurlarında olmaz. Zaten kendileri kaldırmış. Adam kendi ağzına söylemiyor mu işte Türkiye'deki saptırıcı? Ben evimde diyor buhari Müslüm var senelerdir elimi sürmedim tozlandı diyor. Siz müştehit misiniz de Bukhari müslim okuyorsunuz? Bukhari müslim okuyan ya harcı olur ya mürci olur diyor. Sapıtırsınız diyor. Şimdi e, bunlar Türkiye'de tevhid ehli selefiler olarak lans edilen bilinen kimselerin sözü. İsim şu olur, bu olur. Bu adam kendi cehaletini, kendi hızla itiraf ediyor. Yani taklitçi olduğunu itiraf ediyor ve çıkıp insanlara bir de fetva veriyor. İşte burada bu ne periz, bu ne lanaturşu demesi lazım bu ümmet. Ama böyle olmuyor tabii ki de. İnsanlar e, böylesi daha hoşuna gidiyor. Çünkü bu adam, aynı adam yani mesela bankalar söz konusu olduğunda zaman faize fetva veriyor. Bu adama deniliyor ki nasıl olur? İşte Allah faizi yasaklamıştır. Ama alimler fetva vermiş diyor. Ama hadis var, ayet var diyor alimleri Rab'inler. İşte siz dört hadisçisiniz diyor. Dört hadis, dört tane hadis okursunuz. Vallahi okuduğunuz dört tane hadis bunların reyleriyle söylediği milyonlarca fetvadan hayırlıdır. Ebu Rahim olan sözünde söylediği gibi, dört tane hadis vardır ki diyor, ümmet bunları anlasa onlara yeterdi diyor. Bakın Sünnel'in mukaddimesine dört hadisçi bu işte. Dört tane hadis var ki, ümmet bunu tedebbür edip anlasa, kurtulmasına yeter diyor. Yeter bize bu dört hadis. Sizin bin tane fetvanızdan hayırlı. Ne söyleseniz, bakın aleyhinize dönüyor o söz. Evet, şu iki nakilde e, bu ayetin tefsirini tamamlayalım. Ayşe Radiyalanadan gelen diyor ayette kim sana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın indirinden bir şey gizlediğini söylerse yalan söylemiştir. Ve e, bu ayet okuyor. Yani Maide 67. ayeti okuyor. Ey Resul sana Rabbinden indirileni tebliğ et. yoksa Risalet vazifeni görevine, e, bu görevi yerine getirmemiş olursun. Yine Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, bu ayet nazlı olana kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhafızlar tarafından korunurdu. Ancak bu ayet nazlı olduktan sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam başını çadırdan çıkararak, ey insanlar dağılın, yani muhafızlarına diyor, artık Allah beni koruması altına almıştır, buyurdu. Bunu Hasan bir İsnapla, Tirmizi, Taberi, i̇bn Hatim, Hakim ve Delayül'ün nübüvvede behaki rivayet ediyorlar. Çünkü Allah azze ve celle ayette, Allah seni insanlardan koruyacaktır diyor. Bakın burada da e, peygamberlerin varisleri olan, e, peygamberler mal miras bırakmaz ancak ilim miras bırakırlar. Yani alimler peygamberlerin varisleridir. Onun yolunda giden, ilimle hareket eden ve ilme davet eden, vahye davet eden kimseler içinde e, devam eden bir şeydir bu. Ey Resul, yani o Resul'ün vekili olan alimler, varisi olan alimler, Rabbinden sana indirileni, yani Resul'e indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan vazifeni yerine getirmemiş olursun. Demek ki bu vazifeyi üstlenen kimseler, Nebi'nin varisleri, ilme ne varis olanlar, insanlara bunu tebliğ etmek durumunda kaldıkları zaman, bu vazifeyi yerine getirdikleri zaman, insanlardan eziyetlerle karşılaşacaklar. O yüzden Allah Azze ve Celle şunu vaat ediyor, Allah seni koruyacaktır. Sen Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'a tevekkül et eğer bu şuur e, müstakim olursa, sağlam olursa Allah'a tevekkül sağlam olursa insan e, davetinde pek çok konuda hevasına uyarak sapmaz. Çünkü e, davetlerin gevşekliğe uğramasının sebebi çoğu zaman bu tevekküldeki zayıflıktır. Yani Allah Azze ve Celle'den beklenti, karşılığı Allah'tan beklemek, yine e, Allah'ın cezasından korkmak, azabından korkmak e, bu duygu zayıflarsa takvanın en önemli cüzüdür bu zaten. Tevekküldür aynı zamanda. Bu zayıflarsa insan, insanların ellerindekilere tenezzül etmeye başlar. İnsanların ellerindekilere tenezzül etmeye başlayınca yaptığı davetin içeriğinde de tavizler görülmeye başlar. İnsanları memnun etme amaçlı tavizler. Çünkü o Allah'ın korumasını beğenmemiş veya bu konuda Allah'a gerekli tevekkülü yapamamış Allah'ın ona kafi gelmeyeceğini zannetmiş. Bu sebeple kendisi kendince insanlardan bir koruma edinmeye çalışmıştır. Bunun için söylemleri yavaş yavaş yavşamaya başlar. Vahyedilen, Allah Resulüne vahyedilen hakikatleri olduğu gibi sunmaktan çekinir hale gelir. Çünkü insanlardan tepki görülecektir. Ama sadece Allah'a tevekkül eder, sadece Allah'tan korkarsa... Gönlüne sadece vestese olarak gelen insanlardan gelecek zararlara karşı Allah onları bertaraf eder. Tıpkı yine Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste olduğu gibi Muaviye radıyallahu bir gün Ayşe radıyallahu mektup yazıyor. Hilafet zamanı. İşte Allah Resulü'nün hadislerinden vaaz olarak bana bir şey gönder diyor. Ayşe radıyallahu anh'a şu hadisi yazdırıyor. Kim yalnız Allah'tan korkarak ona itaat eder ve insanlardan gelecek korkulara aldırmazsa, Allah o razı olur ve korktuğu şeylerden de kendisine emin kılar. Kim de insanların korkusundan dolayı, insanlardan umduğu bir şeyden dolayı Allah'a isyan ederse, Allah Azze ve Celle o asla razı olmaz, yani bu fiiline öfkelenir, ve memnun etmek istediği insanları kendisine düşman eder diyor. İşte davette de yine ilmin tebliğinde de gözetilmesi gereken tevekkülün önemli bir rüknüdür budiste aynı şekilde. Yani kalbimizin Allah'a bağlı olması, insanlardan, mahlukattan herhangi bir beklenti içerisinde olmamak. Bunun adına zühd deniliyor. Yani zühd Allah'ın katında olanlara gerek azap gerek Nimetler bakımından. Allah'ın katında olanları insanların ellerinde olanlardan üstün görmektir züüt. İnsanların elinde olan azaptan Allah Azze ve Celle'nin azabı üstündür. İnsanların sana vereceği bütün ödüllerden Allah Azze ve Celle'nin sana vereceği ödül en üstündür. İşte züht bu dengeyi kaybetmemektir. İnsanların elindekilere ilgisiz kalıp Allah'ın katındakilerle ilgilenmektir yani. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste Maile suresi 68. ayetini işleyeceğiz. Subhanak Allahu Mebbe Hamdik ve Eşhedüne İlahe Llantawatekela Şerikek ve Estafruke Ve Tubilek.